Hoş geldiniz. Bize gönderdiğiniz kaynaklar hepimizin içten içe kendine sorduğu o rahatsız edici soruyu masaya yatırıyor. Neden kendimizi sürekli ama sürekli başkalarıyla kıyaslama tuzağına düşürüyoruz? Evet. Sosyal medyada gördüğümüz bir tatil fotoğrafı, bir arkadaşımızın terfisi, hatta komşumuzun yeni arabası. Neden bu kıyaslamalar içimizdeki huzuru alıp götürüyor? Tam da bu. Bugün... Bu evrensel soruna İslam ahlak felsefesinin asırlar öncesinden getirdiği pratik çözümleri sizin için incelediğimiz bu metinler üzerinden konuşacağız. Bu konuyu gerçekten derinlemesine deşmeye hazır olun. Kesinlikle. Buradaki temel mesele kaynakların referans grubu dediği kavramı çözmek. Yani kendimize model olarak kimi seçtiğimiz. Kimi seçtiğimiz. Evet, çünkü bu seçim karakterimizi, hayata bakışımızı ve hatta kaynaklara göre Nihai sonumuzu bile belirliyor. Bu yüzden tüm sohbetimiz boyunca şu kilit sorunun etrafında döneceğiz. Kime, nasıl ve niçin bakmalı? Hmm. Özellikle günümüzün bitmek bilmeyen dijital vitrinleri arasında bu soru belki de hiç olmadığı kadar önemli. İşe en temelden insanın doğasından başlayalım o zaman. Metinler insanın tek başına var olamayan, tabiri caizse... ...sosyal olmaya programlanmış bir varlık olduğunu söylüyor. Aynen, medeni bittap diyorlar. Yani doğası gereği medeni, sosyal. Evet, kendi başımıza olgunlaşamıyoruz. Modern sosyolojinin referans grubu dediği bu kavram... ...meğer İslam geleneğinde suhbet, muaşeret, üsve... ...gibi çok daha derinlikli kelimelerle zaten işlenmiş. Çok daha önce, evet. Hatta beni en çok etkileyen noktalardan biri... Ruhların bir araya getirilmiş ordular gibi olduğunu söyleyen hadis. Sanki aramızdaki bağlar bu dünyada tanışmadan çok önce ruhlar aleminde bir uyumla başlıyor gibi. Bu çok güzel bir nokta. Ve o ruhsal uyum bu dünyada fiziksel bir etkileşime dönüştüğünde kaynakların sirayet kanunu dediği şey devreye giriyor. Sirayet kanunu yani bir tür ahlaki bulaşma. İmam Gazali'nin bu konudaki tespiti inanılmaz derecede kışkırtıcı. İnsan tabiatı hırsızdır diyor. Hırsızdır. Evet hırsızdır. Yani biz farkında bile olmadan sürekli vakit geçirdiğimiz insanların halinden, ahlakından, enerjisinden hatta konuşma tarzından bir şeyler çalarız. Bu bilinçli bir taklit değil. Kalpten kalbe görünmez bir kanalla akan bir geçiş. Yani kişi dostunun dini üzeredir hadisi. Tam olarak bunu anlatıyor. Tam olarak bu gerçeğin altını çiziyor. Ahlaki bulaşma tabiri çok güçlü. Yani bu sadece kötü arkadaş seni bozar basitliğinde bir şey değil. Bu farkında olmadan yanımızdaki kişinin frekansına ayarlandığımız anlamına geliyor. Aynen öyle. Bunu en güzel anlatan metaforlardan biri de misk satıcısı ve demirci körükçüsü örneğidir. Evet o çok meşhurdur. Misk yani güzel koku satan birinin yanında dursanız ondan bir şey satın almasanız bile üzerinize o güzel kokudan siner. Ama bir demircinin yanında durursanız ya elbisenizi bir kıvılcım yakar ya da en azından körüğün iz kokusu üzerinize siner. Bir şekilde etkileniyorsun yani. İşte dostluk ve çevre seçimi de böyledir. Kaçınılmaz bir etkileşim var. İyi ya da kötü bir şekilde boyanıyoruz. Peki madem bu kıyaslama ve etkileşim kaçınılmaz, bu dürtüyü nasıl yöneteceğiz? İşte burası gönderdiğiniz metinlerin gerçekten pratik bir çözüm sunduğu yer. Yüzeysel bakınca çok basit gibi duran ama aslında radikal bir zihin disiplini öneriliyor. Kesinlikle. Konuya göre bakış açımızı 180 derece değiştirmemiz gerektiği söyleniyor. Bu bana biraz... hani. Karşı sezgisel geldi açıkçası. Gelin bunu biraz açalım. Bu iki yönlü bakış stratejisi gerçekten de bir zihin antrenmanı gibi. İlk yönü şu. Dünyevi konularda yani mal, mülk, kariyer, fiziksel görünüm gibi alanlarda daima kendimizden aşağıda olanlara bakmamız tavsiye ediliyor. Aşağıda olanlara. Evet çünkü sürekli sizden daha lüks evlerde oturanlara, daha pahalı arabalara binenlere bakarsanız... Kaynakların göreceli yoksunluk dediği bir duyguya kapılırsınız. Doğru. Kendi sahip olduklarınız gözünüze görünmez olur, bu şükür duygusunu öldüren ve haset tohumları eken bir bakış açısıdır. Yani bu yavaş internetinden şikayet ederken faturasını ödemekte zorlanan bir arkadaşımı hatırlamak gibi bir şey. Benim problemim bir anda buharlaşıyor. Harika bir örnek. Bu minnettarlık için bilinçli bir perspektif kaydırması, gerçek bir psikolojik araç. Tam olarak bu. Konuyla ilgili hadis de bu psikolojik aracım net bir şekilde formüle ediyor. Kendinizden aşağıdakilere bakın, yukarıdakilere bakmayın. Zira bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için daha uygundur. Ne kadar net. Bu bir polyanlıcılık değil. Sahip olunanın değerini anlamak için bilinçli bir referans noktası değişikliği. Şimdi madalyonun diğer yüzüne gelelim. Tam da onu soracaktım. Peki, dünyalık işlerde hep aşağıya bakarsak, bu bizi tembelliğe, halimden memnunum, daha fazlası için çabalamama gerek yok gibi bir atalete sürüklemez mi? İlerleme ve gelişim motivasyonunu nasıl bulacağız? Harika bir soru. İşte, burada stratejinin ikinci yönü devreye giriyor. Manevi konularda, yani ilim, ibadet, ahlak, cömertlik gibi alanlardaysa, tam tersine, ...daima kendimizden yukarıda olanlara bakmamız isteniyor. Heee şimdi anladım. Eğer bu alanda kendinizden daha az gayretli birine bakarsanız... ...örneğin o hiç namaz kılmıyor ben en azından cumaları kılıyorum derseniz... ...kendini iyi hissedersin. Evet ama bu kaynakların ucup yani kendini beğenme dediği çok tehlikeli bir tuzağa düşürür. Ucup manevi gelişimin frenidir. Anladım. Ha, sizden daha bilgili... Daha takvalı, daha cömert insanlara. Mesela, tarihteki büyük alimleri, salih insanlara baktığınızda, içinizde ben neden onlar gibi olamayım" şeklinde yapıcı bir motivasyon uyanır. Bu manevi yolculuğun motorudur. Bu ayrım inanılmaz net ve kullanışlı. Yani özetle, evim için benden daha küçük evi olana ama bilgim için benden daha bilgili olana bakacağım. Bu hem şükrü hem de motivasyonu aynı anda canlı tutan bir denge mekanizması gibi. Aynen öyle. Ama bu kıyaslama anında ortaya çıkan o yakıcı duygu var ya, haset. Metinler bu duygunun anatomisini de çıkarıyor, hatta onu benzer ama farklı duygulardan ayırıyor. Evet, bu nüans çok önemli. Çünkü dilimizde hepsine kıskançlık deyip geçiyoruz ama kaynaklar üç farklı duyguyu birbirinden ayırıyor. Nedir onlar? Bunları netleştirelim. Birincisi... En tehlikelisi olan haset. Bu, başkasındaki bir nimetin sırf ondan yok olmasını istemektir. Onun o güzel evi yansın demek gibi. Bu, İslam ahlakında kesinlikle haram kabul edilen, yıkıcı bir duygudur. Yani burada mesele o nimete sahip olmak değil, diğer kişinin o nimetten mahrum kalmasını istemek. Ne kadar karanlık bir duygu. Kesinlikle. İkincisi ise gıpta. Bu başkasındaki nimetin ondan gitmesini istemeden aynısının kendinizde de olmasını arzu etmektir. Ne güzel Allah bana da versin demek gibi. Tam olarak bu. Ne güzel bir evi var umarım Allah bana da böyle bir ev nasip eder demek. Bu yapıcı bir arzudur ve bir duaya dönüşür. Buna izin var yani bunda bir sakınca görülmüyor. Peki üçüncüsü? Üçüncüsü ise münafese. Bu gıptanın bir adım ötesi. Özellikle hayırlı işlerde ve erdemlerde başkasını geçme isteği, yani hayırda yarışmak. O bu kadar cömertse ben ondan daha cömert olmaya çalışacağım demek gibi. Ki bu Kur'an'ın teşvik ettiği bir şeydir. Bu üçlü ayrım duygularımıza bir nevi etiket koymamızı ve ne hissettiğimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor. Peki Gazali gibi düşünürler bu en tehlikeli duygunun yani hasedin kökeni hakkında ne söylüyor? Neden bir insan başkasının mutluluğundan bu kadar rahatsız olur? Gazali'ye göre hasedin kökeninde Allah'ın takdirine ve adaletine karşı örtülü bir itiraz yatar. Haset eden kişi aslında diliyle söylemese de hal diliyle Ya Rabbi bu nimeti neden ona verdin de bana vermedin bu adil değil demektir. Yani bir isyan aslında. Bir tür isyan. Bu yüzden haset çok ciddiye alınır. Düşünün ki kaynaklar hasedi gökyüzündeki ilk günah. İblis'in Hazreti Adem'e hasedi ve yeryüzündeki ilk günah olarak tanımlıyor. Kabil'in Habil'e hasedi. Aynen öyle. Bu onun ne kadar köklü ve tehlikeli bir duygu olduğunu gösteriyor. Bunu duymak bile ağır geldi. Yeryüzündeki ilk kanın haset yüzünden dökülmüş olması. Bu bu duygunun neredeyse tedavi edilemez olduğunu düşündürüyor. Peki kaynaklar bir umut kapısı aralıyor mu? Bu hastalıktan kurtulmanın bir yolu var mı yoksa bu yıkıcı hisle yaşamaya mahkum muyuz? Elbette bir yolu var. Kaynaklar tedaviyi iki aşamalı bir reçeteyle sunuyor. İlim ve amel yani bilgi ve eylem. Bilgi ve eylem, bilgi aşaması hasedin mantıksızlığını ve en çok hasetçinin kendisine zarar verdiğini idrak etmektir. Meşhur hadis bunu çok net ifade eder. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi de iyilikleri yer bitirir. Yani kendi bindiğin dalı kesiyorsun aslında. Kesinlikle. Kendi manevi sermayeni yakıyorsun. Bu bilgiyi içselleştirmek ilk adım. Yani bir nevi bilişsel terapi gibi duygunun sana verdiği zararı fark et. Peki eylem kısmı? Orası daha zor olsa gerek. Evet, asıl zorlayıcı ama en etkili olan kısım orası, amel yani eylem aşaması, içinizdeki haset duygusunun tam tersini yapmaya kendinizi zorlamaktır. Nasıl yani? Kıskandığınız kişiyi başkalarının yanında övmek, ona bir hediye almak. Ama en güçlü silah kaynakların belirttiğine göre, o kişinin gıyabında sahip olduğu nimetin daha da artması için, ...samimiyetle dua etmektir. Bir saniye, bu inanılmaz. Evet. Yani kıskandığınız kişinin daha da başarılı olması için dua etmek. Beyniniz size o kişiden nefret etmenizi söylerken... ...sizin tam tersini yapmanız gerekiyor. Bu inanılmaz bir irade gerektirir. Kesinlikle. Ama psikolojik olarak dehası da burada. Çünkü şeytan veya içimizdeki vesvese... ...sizi birine karşı kışkırtırken... ...sizin o kişiye dua ettiğinizi görünce... ...amacına ulaşamadığını anlar... ...ve o kanaldan size gelmeyi bırakır. Negatif döngüyü kırıyorsun. Negatif geri bildirim döngüsünü kırmış oluyorsunuz. Bu zehri alıp... ...kendi ellerinizle panzehre dönüştürmek gibidir. Bu hasetle mücadele yöntemi... ...sanırım birebir ilişkilerde... ...yani mahallemizdeki... ...veya iş yerimizdeki... ...bir iki kişi için tasarlanmış... ...ama bu kadim bilgelik... ...sosyal medya çağında ne anlama geliyor? Artık referans grubumuz... Tanıdığımız birkaç kişi değil, ekranımızdaki milyonlarca influencerın kurgulanmış mükemmel hayatları. Evet, sorun da burada başlıyor. Bu asırlık reçete, bu devasa kıyaslama makinesine karşı işe yarayabilir mi? İşte modern meydan okuma tam olarak bu. Sorun şu ki, sosyal medya algoritmaları doğası gereği bizi sürekli olarak o iki yönlü bakış kuralını ihlal etmeyi zorluyor. Bizi sürekli dünyalıkta yukarıya bakmaya itiyor. Hep daha iyisi, daha fazlası. Aynen. İnsanların hayatlarının en parlak, en güzel, en zengin, en filtrelenmiş anlarını, yani sahne önünü alıp, bizim kendi sıradan gerçekliğimizin, yani kamera arkamızın karşısına koyuyor, bu durum kaynakların uyardığı kıyaslama hatasının endüstriyelleşmiş ve kurumsallaşmış hali. Sonuç ne peki? Sonuç ise kaçınılmaz yaygın bir tatminsizlik, kronik bir şükürsüzlük ve metinlerin sanal haset olarak adlandırdığı yoğun bir duyguseli. Peki buna karşı ne yapacağız? Telefonu kırıp atmak bir çözüm değil. Kaynakların bu konuda da modern bir yorumu var mı? Mesela dijital züht diye bir kavramdan bahsediliyor. Bu çok ilgimi çekti. Evet, dijital züht aslında kadim bilgeliğin modern bir uygulaması. Size sürekli olarak haset, Yetersizlik veya dünya hırsı aşılayan, kendinizi kötü hissettiren hesapları takipten çıkmak. Unfollow. Modern, kötü arkadaştan uzaklaşmak. Aynen, eskilerin kötü arkadaştan uzaklaş tavsiyesinin dijital versiyonu. Bir diğer kavram da malayaniyi terk etmek. Yani hayatınıza ve ahiretinize hiçbir faydası olmayan boş içerikleri, kim ne yemiş, nereye tatile gitmiş gibi bilinçli olarak terk ederek zihninizi ve kalbinizi korumak. Bu aslında bir tür dijital hijyen. Geçenlerde bunu denedim. Sırf bana kendimi yetersiz hissettirdiği için takip ettiğim birkaç hesabı sessize aldım. İlk birkaç gün parmağım alışkanlıktan o profilleri aradı ama bir hafta sonra zihnimde inanılmaz bir boşluk ve sükunnet oluştuğunu fark ettim. İşe yarıyor demek ki. Gerçekten de bir kalp koruma sahası oluşturmak gibi. Zaman tünelimize yani feedimize neyin girmesine izin verdiğimiz ruh halimizi doğrudan etkiliyor. Kesinlikle öyle. Bilinçli bir küratörlük yapmak zorundayız. Çünkü bu seçimin sonuçları sadece anlık bir moral bozukluğundan çok daha öteye gidebiliyor. Kaynaklar, yanlış referans grubu seçiminin sadece psikolojik bir sorun değil, ebedi sonuçları olan bir mesele olduğunu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Evet o bölüm gerçekten tüyler ürperticiydi, konunun ciddiyetini bir anda bambaşka bir boyuta taşıyor. Kur'an'dan aktarılan o pişmanlık sahnesi, Furkan suresinde ahiret gününde zalim bir kişinin çaresizlik içinde ellerini ısırarak şöyle feryat ettiği anlatılır. Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim, keşke. Andolsun zikir, Kur'an bana geldikten sonra o beni ondan saptırdı. Bu ayetin iniş sebebi olarak anlatılan somut bir olay var ki, durumu daha da netleştiriyor. Neydi o olay? Ukbe isimli bir kişi, İslam'a girmeye çok yaklaşmışken, Mekke'nin ileri gelenlerinden olan müşrik dostu Übey bin Halef'in sosyal baskısı ve eğer Müslüman olursan bir daha yüzüne bakmam, senle konuşmam tehdidi üzerine bu kararından vazgeçiyor ve küfür üzere ölüyor. İnanılmaz bir trajedi. Dünyevi bir arkadaşlığı kaybetmek için ebedi bir kurtuluşu kaybetmek. O keşke kelimesi herhalde tüm dillerdeki en ağır kelimedir. Kesinlikle. Tek bir yanlış referans kişinin insanın nasıl ebedi bir hüsranla sürükleyebileceğinin acı bir örneği bu. Aynen öyle. Bu arkadaş seçiminin ve referans grubunun şakaya gelmeyecek kadar hayati bir karar olduğunu gösteriyor. Peki tüm bunları toparlayacak olursak ne anlamalıyız? Bize gönderdiğiniz bu kaynaklardan benim çıkardığım ana fikir şu. Baktığımız şeye dönüşürüz. Kime ve neye odaklandığımız, kim olduğumuzu belirler. Çok doğru. Bu yüzden işin sırrı, bakışlarımızı bir kamera lensi gibi bilinçli bir şekilde yönetmekte, şükrü ve iç huzuru yaşartmak için dünyalık konularda bizden daha zor durumda olanlara, ilham ve motivasyon bulmak içinse, manevi ve ahlaki konularda bizden daha ileride olanlara odaklanmak. Çok güzel özetledin. Son olarak, sizi üzerine düşünmeye davet edilecek şu nihai noktayla bitirelim. Kaynaklara göre müminin asıl, şaşmaz ve değişmez referans noktası, Üsveyi hasene, yani en güzel örnek olan Hazreti Muhammed ve onun izinden giden salih insanlardır. Nihai referans. Evet. Diğer tüm referanslar geçicidir ve risklidir. Metinlerdeki o son cümle aslında her şeyi özetliyor. Yanlış referanslar insana hem bu dünyada hem de ahirette keşke dedirtir. Doğru referanslar ise her iki dünyada da elhamdülillah dedirtir.